Temel dokuları olan çerçeveden yola çıktık e, Ve bugün kadere iman e, ve onun e, hayatımıza yansımaları üzerinde inşallah sohbet edeceğiz e, Hocam hoş geldiniz Hoş buldum. Nasılsınız şey, afiyetlesin inşallah ben, Yoğunsunuz ben. Nasıl gidiyor şehzade başı sohbetleri ee, i̇nşallah iyi gidiyor diyor. de <gülüyor> büyük bir e, alaka varmış. Ee, tahmin ediyordum. Elhamdülillah cami doluyor ee, ama içini doldurabiliyoruz mu bilmiyorum. İnşallah. i̇nşallah Muhakkak istifade istifade ediliyordur sizin i̇nşallah. yani bu programı yaparken de gözettiğimiz e, bir e, üslubunuz var e, yani insanların İslam'ı güzel anlama noktasında hassasiyetiniz orada da muhakkak e, yaşanıyordur Bugün hocam kaderi konuşalım kadere iman İnşallah. E, Malumlarınız e, zor bir konu e, Resul-i Ekrem Efendimiz e, bu konuda fazla soru sorulmasını da e, istememiş uyarmış e, müminleri İsterseniz neden zordan başlayalım ...neden soru sorulması istenmemiş... ...oradan başlayalım değerlendirmeyi. Bismillahirrahmanirrahim... ...şimdi... ...özellikle... ...teşbih yaptığımızı... ...veya... ...benzetmelerle yola çıktığımızı anlatayım da... ...dini bir meseleyi konuşurken... ...maazallah böyle bir kötü anlamaya sebep olmayalım... Şimdi bir oyun oynuyoruz diyelim. Ee, bu oyunumuz mesela e, bilmece. Evet. Soruyoruz birbirimize ya da işte çocukların oynadığı bir kelime oyunu var diyelim. Şimdi taraflardan biri diyor ki e, bana cevabını söyle bilmecenin diyor. Önce cevabını söyle diyor. Evet. ...ya o zaman niye bilmece soruyoruz birbirimize... ...madem cevabını söyleyeceğim... <gülüyor> evet. e, ...yok ben cevabını merak ediyorum... ...ya sen bu bilmeceyi çöz... ...yok ben önce cevabını öğreneyim... ...şimdi bir saatlik bir süremiz var diyelim... Evet. ...o bilmeceyi çözmeye uğraşmıyor... ...cevabını yakalamaya çalışıyor... ...işte senin avucuna bakıyor... Evet. ...defterine bakıyor... ...cüzdanına bakıyor... ...şifreyi çözmeye çalışıyor... ...halbuki oyunda... E, ...başarılı olabilmesi için... Eylemiyle işte bilmecemizi, oyunumuzu çözmesi lazım. Kader tam anlamıyla Allah'ın sırları demek. Evet. Tam anlamıyla ama Allah'ın sırları. Baştan dedik ya teşbih yapıyoruz. Yoksa haşa kaderi oyuna benzetti. Nauzu billah. Böyle şeyleri telaffuz bile mümkün değil. Ee, Allah'ın sırları bu. Ve bu sırlar bizim... Hayatımızla ilgili sırlar. Evet, yani onu soracaktım. Bizi neden ilgilendiriyor e, Allah'ın sırları? E çünkü benimle yani, ilgili sırları. Evet, evet. Yani bir de o tarafı var, değil mi hocam? Yani kaderle hem fazla soru sorulmaması e, isteniyor ama o kadar da çok merak ediyoruz. E, niye merak ediyoruz? Çünkü benimle ilgili bu. <gülüyor> evet. Babamla ilgiliydi, çocuğumla ilgili evet. ve bu ilgi benim. Sonsuz cennet hayatım Maazallah Allah e, ebedi korkunç bir cehennem hayatımla ilgili evet. Dolayısıyla benimle ilgili e, iki seçeneğim var benim insan olarak işte diyelim 70 sene evet. e, mücadele ettiğim bir hayatım var diyelim 70 senemi bu sırrın lehimde sonuçlanması için kanter içerisinde uğraşarak geçirmek var. Bir de 7 dakikada bunu çözeceğim hayali var. Evet. Bir tür kumar bu. Evet. Yani alın teriyle çalışma yerine e, filan numarayı yazacağım. Bana şu kadar para çıkacak diye bekleyen insanın saflığı var. Kaderi çözeceğini zanneden. Evet. Bu çözüldüğü dakika Allah'ın sırları çözülmüş demektir. Evet. Allah'ın gizledim dediğini bildim demiş olacak birisi. Bu hayal. Evet. Bu hayal aleminde bile bunun gerçekleşeceğini kabul etsek, e, bu bir facia, insanlığın imtihan için dünyaya gönderilmesine gerek yok. Evet. Yani bütün bu yeryüzünde olup bitenler, insanın imtihan edilmesi için. Kim ne yapacak? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginiz daha iyi amel yapacaksınız bunu görmek için. Yarın ne olacağını bilme işimiz bundan kaynaklanıyor. Yeryüzünde 15 sene sonrasının bilinebildiği kişiler açısından veya toplum açısından, mesela 15 sene sonrasının bugünkü gibi net bilinebildiği bir hayat imtihan hayatı değildir. Donuk, evet. bir bant üzerindeki bir üretim gibidir. ...yani bir fabrikada, bir bantta... ...işte burada vidası takılıyor... ...orada contası takılıyor... ...orada ambalajı yapılıyor gibi... ...hayat o zaman... ...bant üzerinden yürür ki... E, ...asıl Allah'ın kurduğu hayat düzeni... ...dere, tepe, viraj, yokuş, rampa... ...böyle yürüyen bir hayattır... Evet. ...yani e, ben sadece... E, ...iyi anlaşılsın diye... özellikle hanım kardeşlerimizin... ...iyi anlayacakları bir örnek vermek istiyorum... E, ...bir hanım... ...kardeşimize... Ee, bir sorudan dolayı Ailece geldiler ee, Sorunun özeti şu ee, Dedi ki hocam Dört çocuğum var Dördüncü çocukta Bende sevgi azalması oldu hmm. Çocuğa karşı Evet ee, Sevgi azalmasını nasıl hissettiniz dedim Birincisine bakmaya kıyamıyordum dedi Buna dedi Ağladığında da ilgi gösteremiyorum dedi. Evet Dedim ki ee, dördüncü çocukta bir af, o, o azalma değil dedi. İkinci çocuğum da azalma olmuştu ama dedi başka türlü kapatmıştım o açığı. Bu eşine de yansımış. İşte evet. affedersiniz bu çocuğu zaten istemiyorduk da işte sen sebep oldun gibi klasik aile evet, evet. şeyinde. Ben de yani bunun psikiyatik bir sorun olduğunu hocalıkla ilgili bir şey olmadığını... İşte marifet namete duyduk ki şu gün olursa çocuk şöyle olurmuş hmm. filan gibi. Dedim bunlar hüccet değil. Bunlar ayet edis gibi görmeyin siz doktora gidin diye tavsiye ettim. Derken kabul ettiler. Tam giderken e, eşini kocasına dedim ki yani bunu sen sabırla muamele etmen lazım dedim. E, hanımların böyle veya erkeklerin ailede bu tip. İniş olabilir. Duygu e, iniş çıkışları. Bunları dedim büyütürsen e, facaya neden olursun. Ama hocam dedi haklı olduğum taraflar var dedi. Nedir dedi haklı olduğum taraflar dedi. Hocam dedi. Bu hamileliğe dedi e, başvurduğumuz dedi günden itibaren dedi üçüncü bir kişi geldi ailemize dedi. Kim o dedim ultrasyon bey dedi. <gülüyor> ne demek <"Ültrasyon> bey dedim <gülüyor> dedi, Ültürasyon bey diye biri geldi bize dedi Hocam dedi On <gülüyor> <"10 gülüyor> günde bir gidiyor dedi Son durum ne son durum ne Erkek olacak şurası nasıl kız olacak İsmi cizmi Hocam bizim çocuk dedi Dört aylıkken ismi kondu Elbiseleri biçildi Boy ölçülerine bakıldı Kime benziyor evet. Bunu tespit ettirdi dedi Hocam dedi bunun dedi çocuğumuzun dedi iki yaşındaki manzarasını dedi daha altı aylıkken ana rahminde biliyordu bu kadın doğumun dedi bütün heyecanı gitti dedi. Hmm. Hocam burada ben durdum. Tekrar evet. aileyi geri çağırdım. Ee, hanıma dedim ki eşiniz böyle böyle o dışarıda bekliyordu. Eşinizle böyle böyle konuştuk dedim. Ee, gıyabınızda olduğu için de ben siz dedim tekrar evet. çağırdım evet. dedim. Böyle mi oldu? Kaygılanmasın dedim. kadın diye belki e dedi mi? ki Kadın tabi arkamdan yani, ne konuşuyorlar? Bu ne konuştu? Kaygılanmasın. Ben yani. de özellikle erkek mi abartıyor bunu dedim. E dedi ki haram değil dedi. Ben sormuştum dedi. Ültürasyona baktırmak haram değil. Elbette haram değil ama dedim. Siz hissediyor musunuz bunu dedim. E, evet tabi dedi. Ebeden alacağım cevapları ben önceden öğrendim dedi. Evet. Ben bundan çok etkilendim. Evet. Ondan sonra. Bununla kader arasında da. Kader arasında bağlantı <gülüyor> hı, kuracağım hı. şimdi. Şimdi Gerçi kaderde ültrasyon yok. <gülüyor> yani, ama tahmini yapıyorum. <gülüyor> <abi, gülüyor> <ultrason gülüyor> Hiç ültrasyon imkanı yok. <gülüyor> Şimdi zaten ana rahmindekini Allah bilir ayeti rahme düşme dengini biliyordur. Hmm, rahme evet. düştükten sonra yani 40. gün mesela can üfleniyor her şey insan biliyor. Ondan sonraki evet. sır değil zaten. Dolayısıyla evet. bu kader değil. sözün evet. ettiğimiz kader bu değil. Şimdi hanımefendiye e, nasihatler ettim. Bunun için dedim sen bile bile maşasız ateşe tutmuşun dedim. Demek ki senin dedim heyecanın böyle şeylerle çabuk sönüyormuş. Yine size hararetle psikiyatriye tavsiye ediyorum bunu gidin hmm. dedim. Sizi özellikle nasıl ikna edeceksin, ikna etsin hocalık meselesi değil filan diye nazaret ettim. Bana bir daha gelmedikleri için sonuç nasıl oldu bilmiyorum ama ben tedavi oldum bu işte çok güzel bir <gülüyor> e, size şey, bir örnek oldu. Çok güzel evet. örnek oldu. Sonra böyle yakın çevremde... E, ...kadınların... E, ...bu tip bilgileri... ...doğumdan önce öğrenmelerinin... E, ...onlara neye mal olduğuna dair... ...bir araştırma yaptım. Hmm. Kendi ailemde, yakın evet. akrabalarımda. Baktım ki hakikaten... E, ...yani... ...dört gözle... ...ebenin vereceği müjde, çocuğunuz şöyledir... ...şudur budur vereceği müjde... ...çok önemliymiş. Şimdi bunu e, belki biraz uzatmış olacağım ama... ...hocam... E, bir başka yine kaderle de uzaktan bağlı bir mesele. Mesela çok hafif bir sakatlık ihtimali oluyor çocukta. Evet. Ee, anne tedirgin e, oluyor. Ölümcül bir vakada bekleyen, kanser tedavisi gören bir kadın gibi o doğumu bekliyor. Doğru. Çökertiyor kadın. Ee, Hatta bir kısmı zorunda. aldıralım maldıralım gibi şeylere ondan gidiyor. Ondan geliyor zaten. Evet, Bu çocuğu evet. aldırmak caiz mi? İşte evet. şurası hasta, Değil mi? sakat. Sorular diye. geliyor. Evet. Tıp nimetle beraber sıkıntı da getiriyor Yani buradan şu belki Yanlışlıkla çıkmasın ya, Ultrason e, kesinlikle e, Zararlıdır gibi Olur mu canım ha, tabii Olur ya, O tarz bir şeyle, evet. Ama yan tesir olmadığını da söylememek yani, <gülüyor> Belki ultrason... o taraflarını da Düşünerek ultrasonu e, Bu tür işlerde Değerlendirmek lazım Yani bizzat müşahede etmedim ama Bir arkadaş söyledi ultrason kanalıyla çocuğun kime benzediğini akrabadan fotoğrafları götürüyormuş. da dayısına benziyormuş. Yani bu gereksiz <gülüyor> tabii, bir, sürümsüz, tabii, doğum evet. bir heyecan olmalı. Doğru. Yani bir baharı bekler gibi doğum beklenmeli. Evet, çok güzel. E, bu beklemeyi öldürüyor bu. Evet. Zevkini öldürüyor. Yani evet. e, niye ben şöne benzetmek istiyorum? Bunu yani yemek pişmeden önce onun tadına, bunun tadına bakıp sofraya tok oturur ya insan. Evet. Yani <gülüyor> e, bunun gibi olmamalı. Doğumun evet büyük heyecanı beklenebilmeli. Şimdi bir benzetme <gülüyor> yaptık inşallah da yanlış yapmamıştır. Çünkü onunla o aynı şeyler değil. Sadece teşbih evet. için yapıyoruz bunu. Şimdi Allah'ın yarını bizim hakkımızda zaten yarın değil beş dakika sonrasını bilme iddiamız bizim mümkün değil. Evet. Hiçbir şekilde mümkün değil. O kadar ki bir hava tahmini gibi tahmin de mümkün. Evet. Tahmin de mümkün değil Çünkü hiçbir tahmin kesin değil Ve beni oyalıyor Artı Zaten kaderdeki Gizliliktir azamet Evet Bocala, Bocalar insan Tembeli ya, Tabi yani, yani, yani. Mesela Nuh Aleyhisselam 950 sene mücadele etti Sonunun o tufan olduğunu bilseydi 9. senede çökerdi Evet ...ne ile karşılaşacağını insan... Yani ...bilmiş olsa... ...umut... Evet. E, ...bunu şuna da benzetebiliriz... Yani ...90 yaşında bir ihtiyar... ...ölümcül bir hastalıktan hastaneye yatıyor... ...yaş 90... ...emserlerinden kimse kalmamış dünyada... E, ...doktor bir ilaç... ...öneriyor, ameliyat öneriyor... ...demiyor ki o ameliyatı yapacağınız kadar... ...ömrüm yok evet. ki benim demiyor... ...tabi tabi tabi... ...yine iyi de sorun. ümit var... E bu ümit kaderle bağlı. Doğru olan bu. Evet. Doğru olan bu. Bilmemekle bağlantılı. Velev yüz sene. 108... Belki de 10 sene daha yaşayacak. Belki daha fazla yaşayacak. 10 sene veya 10 dakikanın 10 sene değerinde olması. Evet. 10 dakikayı huzurlu yaşayayım. Evet. Mesela 10 dakikayı şöyle yaşayayım. Bu sebeple biz 108 yaşında 208 yaşında bile olsa bir hasta tedavi edilmesi gerekir mi sorusuna ne demek elbette tedavi edilmesi gerekir. mesela çok sorulan evet. sorulardan biri fiş çekme diye bir şey var evet evet ee, yani makineye bağımlı bir hayat hı hı. İşte belki haftada 5-10 soru geliyor böyle evet ee, doktor dedi ki fişi çekilirse ölür çektirelim mi hayır asla çekemeyiz neden çünkü ben doktor arkadaşlara soruyorum e, vaka var mı o hmm. yoğun bakımdan geri dönen... nadirattan var diyorlar. Binde bir diyelim. Ki milyonda, var. Bir, milyonda, milyonda bir. Milyonda bir bilin. Yedi milyar evet. insan var. Yedi milyarda bir dönme ihtimali varsa, fiş çekemeyiz. Evet. Niye çekemeyiz? Çünkü dönme ihtimalinin ve ondan sonra 20 sene, 30 sene, 50 sene hayat ihtimali kaderimizde olabilir bizim. Evet. Katil hükmünde olursunuz diyoruz. Evet. Asla çektirmeyin bu fişi. Evet. Doktor çekerse, tıp bunun çekilmesi lazım diyorsa fişi takmazdı zaten öyle bir şey olsa evet. gibi. Bu sebeple kaderin muğlak yani hı hı. bizim kapalı. için kapalı evet. durumda olması rahmettir bize. Evet. Yoksa Ahmet abi hiçbir anne çocuk doğurmazdı çekeceği sıkıntıları bilse. Evet. evet. Hiçbir insan baba olmak istemezdi. Başının belası olacak bir çocuk olduğunu bilse. Nuh Aleyhisselam o çocuğun babası olmak istemezdi. İstemez. Evet. Ama son anda bile gemi Geldi çocuğunun cesediyle karşılaştı, boğulmasına 10 saniye kaldı, e hala oğlum gel gemiye kurtul diye nasihat etti. Evet. Bu peygamber üzerinden evet. Aleyhisselam bir örnek, hayatı son saniyesine kadar hayat standartları ve iman gerekleri iki şey açısından son saniyesine kadar korumanın formülü evet. kaderin gizli olmasındadır. Fakat hocam yani insan gene de bilmek istiyor. Değil mi? Öyle de bir insani şey var. Yasak olduğu için. Evet. Ve Bilinemez yani, olduğu evet. için. Yani peygamberimizin ya yani soru sormayın demesindeki şey ne? Yani Hocam onu soru e, sormadan ziyade tartışma olarak. Hı, tartışma tartışma ola anlamamız tartışma. lazım. Çünkü e, efendimiz Hazretleri Niye tartışırız de? biz ki tartışılmasın istiyor e, kaderin kapalı kutularını evet. bir kadere müdahale imkanlarımızı. Evet. Yani sanki çok tartışırsak filan formül elimize geçecek. O formülü de biz böylece çözmüş olacağız gibi. Yani bir hastalığın mesela... Yani formülü filan, var mı? Ee, sanki, sanki, yani sanki. sanki, sanki. Evet. Çünkü mesela bir insanın evet. hasta olup olmaması kaderdir. Evet. Dolayısıyla bunun üzerinde mücadele etmesi batıl bir şeydir ben. Hasta olup olmayacağım, 46 yaşında iken, 73 yaşında iken hangi hastalığa yakalanacağım veya yakalanmayacağım böyle bir soru soramaz insan. Evet. Ama hastalığın e, laboratuvar üzerinde araştırmasını yapar. Evet. Veyahut da mesela ben gidip kan tahlili verip muhtemel final hastalık var mı bende diye tahlil yaptırabilirim. Evet. Ama daha ileri gitmem mümkün değil. Çok basit. Hayattan örnek verelim isterseniz. Şimdi mesela evlilik öncesi bir kan talili yaptırılıyor. Evet, evet. Hani bizde yakın... Kan uyuşmazlığı var mı falan kan gibi. Gibi. Yani evet. mesela doğan çocuk sakat olacak mı veya Hı -hı. bu evlilikten filanca şey bulaşır mı gibi. Bunun dinen bir sakıncası yok. Bunu evet. tavsiye de edebiliriz. Evet. Ailelerin huzuru açısından faydalı da diyebiliriz buna. Ama bu kadere müdahale değildir. Evet. Neden kadere müdahale değildir? İki açıdan müdahale değildir. Birincisi biz zaten böyle bir evlilik e, bundan sonra planlıyorduk. E, kader zaten önümüze o tahlili çıkardı. Kader de o tahlildi aslında. Tahlille evet. iş bitti. İki buna rağmen gençler siz raporu verin karışmayın biz evleneceğiz diyor. Evet. E, bir kere muhabbet gönüle girdi mi evet. bir daha resmi tahlil malil o zaman nikah yapmayız yaşarız. Yani kanunen yasaklayacak olsan. Tamam, sizin dükkanınıza gerek yok diyecek. Evet. E, dolayısıyla yani kader aslında biz çok basit bir örnekle yuvarlak bir dairenin etrafında dönüp durmamızdan başka bir şey bulduk zannettiğimiz şey önümüze çıkan şeydir. Evet. Bunun için Asab Kiram da, Allah onlardan razı olsun kader konusuna girmişler. Evet. Tartışmışlar. Ama böyle son... hatırlıyor musun mesela neler sorulmuş hocam ee, yani Efendimizde dönem... çok soru yok evet. çok soru yok ee, mesela hastalıkla ilgili geliyor soruyor yani sağabi Efendimizde e, o da kadar işte diyor evet, yani, evet. E, tedavi nasıl olacağım ben gibi ya yani tedavimizin o da kadar işte diyor. Yani efendimiz kader hakkında Hazreti üç türden bir şey var değil mi? Kaderden, kaderden kadere kaçıyorum. kaçıyoruz. Diye. Bu çok hoş bir şey evet, aslında. Yani evet. kaderden kadere kaçıyorum. Ya bu daldan öbür dala konuyorsun aynı kader. O seçme alanı var. verilmiş değil insanlara mi? değil mi? Şimdi evet. e, şöyle bir örnek verem çok da akademik konuşmak istemiyorum bu konuyu. Şimdi e, İslam tarihi boyunca fıkıh, hadis, tefsir dışında kalan kelam ilmi dediğimiz yani bu kader konusunun da içinde bulunduğu ilmi evet. branş konusunda e, en iyi yazanlar, en iyi yazanlar, en iyi kafa karıştıranlar olmuştur. <gülüyor> Çünkü neden? Filan zat, evet. e, Ebu'l-Hasan el-Eş'ari, ...kader konusunda... ...çok güzel tespitler yapmış... ...on sene sonra bakıyoruz... ...karşısında bir mezhep çıkmış bu sefer... Evet. ...madem bu... ...en iyi cevaptı... ...niye insanlar bir mezhep daha oluşturmuşlar... ...o mezhebe bakıyorsun... ...bir mezhep daha karşılık... ...çünkü soru bitmiyor... Hayır bu kendisi ikna olduğuna evet, zannediyor. zannediyor. Onun ikna olduğu şey benim kafamın karıştığı evet, şey. Evet. Benim kafamı benim karıştığı Benim sorularımı şey çözmüyor. O, bana o. soru oluşturuyor. Evet, doğru. Mesela Allah rahmet eylesin. Bediüzzaman, Said Nursi, Mehmetullahi evet. Ali. Çok güzel bu konuları eline evet, boğuna Ben gözüyor. de çok ilgiyle okumuşumdur. Yani, ama ben bizzat... Ee, ...okuduktan sonra pek çok soru da... ...Sahid Nursi sonra aklıma geldi. Ondan sonra... Evet. ...yani mümkün değil. Benim orada çok hoşuma giden bir cümlesi... ...hocam, onu da soracaktım. Yani kadere baş kaldıran... ...başını taştan taşa vursun diye... ...Bediüzzaman Burur. Hazretlerinin... Burur. ...bir <gülüyor> sözü vardır. Yani bir de işte... ...belki o açıdan da kadere isyan... ...hani... Ha ...ona geleceğiz evet, belki, özellik evet. için yerini... Hı -hı. ...tespit etmek istiyoruz kadere isyan ettin evet. mi? Zaten iş bitiyor. Evet. Şimdi e, yani burada tabi biz filan Ebu Hasan Eleşar'ın ismini andık. Bediüzzaman Said Nursi'nin ismini andık. Yani bu tahkir için değil. <gülüyor> Onlar kendi Zamanlarına ait evet. Allah'ın onlara takdir buyurduğu görevi hakkıyla ifade İfa yani çalıştılar, yani. yazdılar, çizdiler. Yani anlamaya çalıştılar, Çalıştı. anlaşılmaz sınırlarını evet. görmeye çalıştılar. Ama kalkıp da diyemeyiz ki bu Hasan el Şerif Peygamber Aleyhisselam'dan daha iyi açıkladı bu konulara. Tabik, evet. Yani hiç kimse. Nübüyin onu... elin ne hismenüz zireyleyim? Yani insanlara indirileni izah etmek Peygamber'in görevi. Evet. Cebrail destekli olarak Aleyhisselam. E, izah etti o Dolayısıyla hiçbir alim Hiçbir mütefekkir Hiçbir Allah dostu Peygamber aleyhisselamdan daha iyi izah edemez O da bu konuların izah yok Yormayın beni der gibi konuştu Değil mi evet. Yani, evet Çünkü neden bu sorunun Üzerinde sen bunu Bilmedikçe imanın güçlü olacak Yazıyor Evet. Sen karıştırdıkça bocalayacaksın Bocalayacaksın yazıyor. sorun çoğal Problemin ama çoğalacak Ama bu arada tabi ...yasak ya bir kere bu... Evet. ...işte <gülüyor> ilgi alanı oradan geliyor... Mesela fıkıh serbest... Evet. ...dolaş dolaşabildiğin kadar... ...içtihad edebilirsin... ...teevil yani ...yasaklıktan da öte... ...belki insan hayatıyla doğrudan alakalı olduğu için... ...e değil tabi değil direkt mi? Yani, benimle alakalı... Evet, ...onun içinde yani... ...bir insan ikincisi mesela... ...merak ediyor... ...abdeste mes kullanma ile ilgili meseleler mesela o kışın karşıma çıkacaktı o da evet. yaşlanınca işte deriz evet, evet. ama kaderim gözümü evet, açıyorum benimle <gülüyor> kulağıma tutuyorum benimle evet. önü size bakıyorum kaderden bakıyorum evet. gibi yani bir saniye kaderin dışında duramıyorum ben evet. mesela gözlerimi kapatıp uyuyorum sabah halin uyanacağım mı uyanmayacağım mı evet e kader evet, tabi ama ayaklarıma mesk giyeceğim mi giymeyeceğim mi kışın bakarız ona yani yazın evet, gerekli evet, bir konu evet, değil evet. öteleyebiliyorum kader evet. öteleyebileceğim bir konu değil, değil. değil. olmadığı evet. için öteleyebildiğim bir konu olmadığı için de bir mümin olarak hep merak ediyorum kafir hayatını baştan sonra zaten evet. e, ölçü dışında yani sahanın dışında durduğu için kafir evet. böyle bir derdi yok ama mümin saha içinde saha içinde de karşısına çıkacak şeyleri merak etmek müminin tabi evet, Yani Bundan evet. dolayı bir ayıplama yok. Ama kader konusunda iki gerçeği bilmek lazım. Bir, bu kader ne kadar irdelenirse o kadar Allahu Teala'nın zatı ile ilgili bir şey konuşmuş olacaksın. Halbuki o alan o alandan sınırlı bir şey. Mesela kaderi konuştukça Allah ve bilgi meselesi gündeme gelecek. Evet. Kaderi konuştukça Allah ve kudret kelimesi evet, devreye evet. Allah'ın gücü ne? Evet. Kaderi konuştukça geçmiş sorgulaması Firavun niye Musa'ya eziyet etti aleyhisselam? Evet. Yahut da işte İbrahim aleyhisselamı niye ateşe attırdı Allah? Bu nasıl bir kader haşa hı hı. gibi bu sefer allah Teala'yı sorgulamaya doğru insanı götürecek şeytan. Evet. Onun için kendi alanını ...çok iyi koruyabileceğin... ...maskeyle... ...böyle kalın gözlüklerle... ...filan cihazla... ...maşayla filan tutacak bir şekilde... ...bir laboratuvar çalışması yapılabilir. Ama elini kolunu sallayarak... ...önüne kitapları koyup... ...kalemi veyahut da işte klavyeyi... ...karşısına koyup... ...kader konusunu okuyup yazanın işi tehlikeli. Evet. Çünkü evet. o kadar geniş... Cirit atılabilecek bir alan alan değil değil, değil. olmamalı da zaten ikinci evet. noktada bu olmamalı olamaz da ya yani ol, insanın kapasitesiyle ulaşamayacağını da biliyor evet, insan biliyor evet. yani şimdi mesela bizim bu konuşmamız uzaya çıkıyor uzaydan dinleyenlerimizin radyosuna evet. geliyor veya bir cihaza geliyor yahut da işte bir ses cihazından biz şu anda dinleniyoruz yani bunu İlk defa böyle teknik aletler... ...görmüş birisi cin zannedebilir... ...cinden evet. ses geliyor... ...hani bilmiyorum siz ne kadar duydunuz... ...ilk Şöyle bisiklet... Bir, ...hocam kısa bir ara vermemiz lazım... ...kaderimizde İstersen... bitirmek <gülüyor> mi var... <gülüyor> İsterseniz onu o örneği... E, ...ikinci bölümde... E, ...yok bir cümlelik... Şey ...buyrun bir cümle... ...yani e, ilk bisiklete binenleri görenler... ...şeytan zannetmiş onları... <gülüyor> ...nasıl bunlar ayakta duruyor evet. diye... ...sonra bisiklet çocuk oyuncağı oldu... Evet. Şimdi bizi dinleyenler de ilk defa teknik cihaz görüyorsa Allah Allah bu ses nasıl geliyor diyebilir evet. Bu araştırılıp sonunda bu adam bile anlar yani Bu ses şöyle geliyor ama kader bu değil Evet kader daha girift evet. bir hadise evet. İkinci bölümde yani kadere iman çerçevesi nedir? Evet. Ve kadere imanın hayatımıza e, yansıması nedir? Onlar üzerinde İnşallah. konuşalım kısa bir e, aradan sonra e, bizden ayrılmayın değerli dinleyiciler. Az sonra birlikteyiz